ve meskenin zorunlu olanları ile en azı ve en ucuz olanları yetinmelidir. Uzun emelli olmamalı günlük veya aylık ile yetinmelidir. Daha uzun süreli ihtiyaçları düşünerek kalbini meşgul etmemelidir. Eğer gönlünde çok mal biriktirme arzusu yahut uzun emel belirirse bu durumda kanatkar olma şerefini kaybetmiş olur.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 oğlunun iki vadi dolusu altını olsa hemen bir üçüncüsünü ister. oğlunun gözünü ancak toprak doyurur. Allah Celle Celaluhu tövbe edenlerin tövbesini kabul buyurur. Ebu Vakit Elleysi radiyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy indiğinde bizler onun yanına giderdik inen vahiyleri bize öğretirdi.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 Bir şey istediğinizde bu isteğinizi güzel yollarla yapın. Çünkü insanın eline geçecek olan sadece onun için yazılmış olan miktardır. Hiçbir kul dünyada kendisi için yazılmış olanı istemese bile tüketmeden göçüp gitmez. Rivayet edildiğine göre Musa aleyhisselam Rabbine şöyle sorur. Ya Rabbi kullarından hangileri daha zengin? Allah-u Teala Celle Celaluhu cevap bulur.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 Hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını tamamlamadan ölmez. Öyleyse rızık konusunda Allahu Teala'dan korkun ve onu güzel yollarla talep edin. Ebu Hureyre radiyallahu anh da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki, ''Ey Ebu Hureyre çok fazla acıktığında sana bir pide ile bir bardak su yeter.''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 Yarın pişman olup özür dileceğin bir sözü söyleme. İnsanların elinde olanlardan ümidini kes. Yani elindekiyle kanaat et. Av bin Malik el-Eşçai'yi radiyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında 7-8 veya 9 kişiydik. Efendimiz buyurdu. Allah Resulüne biat etmeyecek misiniz? Bunun üzerine biz dedik ki ey Allah'ın Resulü.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 Buna kanaat eden hiç kimseye muhtaç olmaz. Süfyan-ı Sevri radiyallahu anh der ki, Dünyanın en hayırlı varlığı müptela olmadığını şeydir. Müptela olduğunuzun en hayırlısı da elimizden çıkandır. İbn-i Mesud radiyallahu anh şöyle der. Mutlaka her gün bir melek, ey Adem'in! ihtiyaçlarını giderecek azıcık mal, seni azgınlığa ve isyana götüren çok maldan daha hayırlıdır.'' diye nida eder. Sumeyd bin Acilan radiyallahu anh şöyle der, ''Ey Ademoğlu, karnının eni boyu bir karıştır. İçini neden ateşle dolduruyorsun?'' Hikmet sahibi birine sorarlar, ''Malın neden ibarettir?'' O zat şöyle der, ''Dış görünüş olarak yani zahiren top görülmek, İç aleminde kanatkar olmak ve insanların elindekinden ümidi kesmektir. Rivayet edildiğine göre Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey Ademoğlu! Şayet bütün dünya senin olsa, bundan senin yararlanacağın zaruri ihtiyacın kadarı gerçekte senin oldu. Ben sana zaruri ihtiyacını verdikten sonra geriye kalanın hesap sorumluluğunu,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 Dostlardan halimi ve nasıl olduğumu bildirmeden. Bazen yeryüzünün doğusunda ve batısındayım bazen, ölüm hiç hatırıma gelmez ihtirasım yüzünden. Halbuki kınatkar olsaydım rızkım gelirdi elbet. Asıl zengin, malı çok olan değil, kınatkar olandır elbet. Hz. Ömer radiyallahu anh şöyle der, Allahu u Teala'nın malından kendim için ne kadarını helal gördüğümü açıklayayım mı? Biri kışlık ve biri yazlık olmak üzere iki elbise. Hac ve umrede giyinebilmek için sırtını örtecek olan ihramım. Yiyeceğim ise herhangi bir kureşiden farksız. Ne ondan daha fazla ve ne de onlardan daha az. Vallahi bu kadarının da helal olup olmadığını bilemiyorum.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 Elinden kaçırdığın şeyler için asla hayıflanma. Avcı kuşu elinden bırakır ve ikincisini de söylemesini ister. Kuş ağaca konar ve şöyle der. Olmayacak bir şeye sakın inanma. Sonra kuş uçup karşı tepeye konar ve şöyle der. Ey bahtsız adam! Eğer beni kesmiş olsaydın, kursağımdan her biri 20 miskal ağınlığında iki tane inci çıkartacak.